Ben biraz daha e, felsefi bir perspektiften e, tartışacağım algıyı. E, ve hani daha adlandırınca söyleyecek olursak, varoluşçu fenomenolojik bir perspektiften e, nasıl tartışıldığını ortaya koyacağım. Bütün işte dün ve bugün e, aslında tartışılan e, ya da ortaya konulan yaklaşımlar e, bu anlatacağım ortaya koyacağım yaklarda doğrudan e, ilişkili. Ee, tabii modern felsefede aslında algı tartışması epistemolojik bir mesele olarak ortaya konuyor ilk kez de Descartes tarafından. Ee, elbette bunu ne bileyim antik çağa da taşıyabiliriz ama e, modern bir refleksle, e, modern düşünme reflekslerine sahip olan e, insanlar olarak e, Descartes'i baz almak sanıyorum doğru bir başlangıç noktası. Ayrıca algıyı konuşmak, felsefi açıdan algıyı konuşmak beraberinde bir problemi konuşmayı getiriyor. O da zihin-beden problemi. Bunu da biliyorsunuz yani zihinle beden arasındaki ilişki, işte Descartes'ci ifadelerle konuşacak olursak ruh-beden arasında ya da ruh-cisim arasında, ee, bir ilişki var mı varsa, nasıl bir ilişki var, ayrım varsa e, bunları ayıran nitelikler neler? E, bu çok koşullamış bir e, düşünüş biçimi tabi. E, Kartezyen ayrım diye, Dekartçı ikilik diye e, ortaya konulan e, ayrım. Biraz öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra e, çok genel sınıflamalarda e, biz Dekart işte içerisine koyarız. Onun tam karşıtı zıt bir yaklaşım olarak da empiristleri e, koyarız. E, ama aslına bakarsanız, ister rasyonel olsun, ister yani modern rasyoneller olsun, ister empiristler olsun, aynı e, kartezyen kabulden hareket edenler. Yani o da işte özne-nesne ayrımı diye bildiğimiz ikiliktir. Zaten Malefont'in önemi de biraz burada şekillenmeye başlayacak. Çünkü bu eleştiriyi empiristler ve entelektüel listeler diye kendisini ifade ettiği rasyonistler arasında algı üstünden bir eleştiriye tabi tutuyor. Çünkü söylediğim gibi aslında epistemolojik bir tartışma yürüye geliyor. Mardukonti'nin nihayetinde ortaya koyduğu şey de tek yaptığımız elinin epistemolojik faaliyet yani bilme faaliyeti olmadığını ortaya koyabilir algıyı da burada e, bir konum değişikliğine tabi tutuyoruz. E, biraz sayın hani kuş bakışı e, gittim, bu ilk şeyde belirlemelerde. Biraz daha detaya girelim isterim. Şimdi Descartes'in e, başlangıçta esas amaç olarak hep vurguladığı, hemen her kitabında görebileceğiniz bir nokta var. O da temel amacının sürekli olarak epistemolojik olduğunu, yani sağlam bilgiye, kendisinden şüphe edilemez bilgiye, e, erişmek için bir dayanak noktası aradığını e, ifade ediyor. Bu da ne? dayanak noktasını da açık seçik bilmesi gerektiğini e, söylüyor. Yani doğrudan bileceğim ve o bildiğimi de başka şeylerden ayırt edeceğim demek. Açık ve seçik bilmek. <gülüyor> ve o günkü, e, o güne kadarki tüm yargılarını işte şüphe yöntemiyle gözden geçirmeye başlıyor. Burada tabi e, Aslına bakarsanız, Platon'dan beri bir salt akıl özlemi var. Bunu Kant'ta da görebiliyoruz. Yani bunu şöyle tercüme edebiliriz, salt akıl. Kültürel olarak herhangi bir şekilde koşullanmamış akıl. Çünkü meditasyonların başında mesela Descartes şey der, işte 30'lu yaşlarımı bak, bekledim bu çalışmayı yapmak için. Çünkü duygusal çalkantılardan olsun, Diğer kültürel etkilerden olsun arına bilin. Bil. O zamana kadar da çok gezmiştir Descartes ve çok fazla kültür görmüştür. Bir kültürün evet dediğine bir başka kültür hayır demektedir. Bu görecelik de aslında her bilgi problemiyle uğraşan filozofu olduğu gibi rahatsız etmekte. Bu da işte bu her tür koşullanmaktan azade yakaladığını yakalamayı amaçladığı e, akıl aracılığıyla işte açık seçik bir e, temel inşa etmeye çalışır bilgi. E, bunun içinde işte e, tanrıdan şüphe eder. Tanrının iki tanımı vardır. Birbiriyle çelişen iki tanım vardır. E, işte bir tanesi <gülüyor> bildiğimiz mükemmel, e, her şeye gücü yeten varlık tanımıdır. Bir diğeri de Amiyane tabirle benle dalga geçen, sürekli beni günaha sokmaya çalışan, bana çerme takan bir tanrı tanım. Şimdi bu iki tanrı tanımı birbiriyle çok ciddi çelişmeye sahip Descartes tarafından. Ve dolayısıyla sağlam bilginin dayanağını da oluşturabilecek bir güce, gücü yansıtmıyor. Çünkü bir şeyden bir kere şüphe ettiğiniz takdirde Descartes'e göre ondan bir kez daha şüphe etmenizin önünde bir engel yok. Oysa sağlam bilgiyi, kesin bilgiyi, ortaya koyabileceğiniz o zemin hiçbir şekilde şüphe kaldırmamalı. Bu bakımdan Tanrı'yı eğiyor. Ee, tabii bunu şer düşerek yapıyor kilise babalarının karşısında tabii ama e, baştan böyle bir şeyiyle e, sorgulamayı da gerçekleştiriyor. Bir başka sorgulamaya tabi tuttuğu şey nesne dünyası benim için sağlam bir zemin olabilir mi? Ve burada algıyla işin içine sokuyor ve ee, burada da yine, işte ne bileyim, uzaktaki bir cismi küçük görmem, yaklaştığında büyüklüğünün farkına varmam, işte suyun içindeki çubuğun kırık olması, olmaması gibi e, göreceli durumlarla <gülüyor> ilgili i̇şte, cisim dünyasında çok fazla e, bu şeye muktedir olmadığı e, kanısına alıyor. E, kendisini sorguluyor üçüncü bir ayak olarak, e, burada ben sağlam bir temel teşkil edebilir miyim gibi bir soru var. Ama onu da şöyle çürütüyor, ben zaman zaman kendime baktığımda rüyalar gördüğümü tespit ediyorum. Hatta öyle ki rüyalar içinde gayet gerçekçi rüyalar görüyorum. Uyandığımda da tüm bu şeylerin aslında rüya olduğunu fark ediyorum. Peki benim rüya içinde rüya görebiliyorsam, benim şu anda rüyada olmadığımı garanti edecek ne var diyor? Ee, ve böylelikle kendisinin de sağlam bir dayanak olamayacağını e, ifade ediyor. Başkasına geçiyor, yani karşımdaki başka insanlar e, bu dayanağı temsil edebilirler mi diye sorduğunda Bunu elemek görece biraz daha kolay çünkü kendisini devreden çıkarttığı için. E, ben karşımdaki insanların genellikle benim gibi duyan ve düşünen varlıklar olduğu kabulünden hareket ederim. Ama onların yerine geçemediğim için, hiçbir zaman bunu deneyimleyemediğim için bundan emin olamam. Dolayısıyla onların benim gibi duyan, düşünen bir varlık değil de bir otomat olmadığını nereden bileceğim sorusu havada kalır diyor. Ve böylelikle de başkalarının da bu sağlam temel olma özelliğinden eliyor. Son olarak matematiksel nesnelerle ilgili bir şey var. Kendisini elediği için bir tür ki benim kurgularım olan matematiksel yapıyı elemek çok daha kolay. Çünkü kendi ben e, sağlam zemini teşkil edemiyorsam benim kurguladığım ve işte kullandığım nesnelerin e, sağlam bir zemin teşkil etmesi mümkün değil deyip e, şeyi yapıyor, matematiksel nesneleri de bir kenara koyuyor. Şimdi burada e, tam da bu noktada e, tespit ettiği ve o çok bilinen e, çıkarımı yaptığını görüyoruz Descartes'ten burada ister rüyada olayım, ister olmayayım, ister karşındaki otomat olsun, ister olmasın, ister Tanrı benden dalga geçsin, ister geçmesin. Her şeyden şüphe edebiliyorum. Ama şüphe eden bir benim varlığından şüphe edemem. Çünkü bunu içeriden deneyimliyorum. Yani doğrudan bana açık bir deneyim bu. Ve aynı zamanda işte ben kendimi tespit edebildiğim gibi benim dışımdaki olası e, varlıkları, nesneleri vesairede de e, farz edebiliyorum. <gülüyor> e, farz etmem tabii ki çok daha göreceli, çok daha zayıf bir e, şey ama sonuç itibariyle ben arkada şüphe eden bir benim varlığında şüphe edemem kesinlikle. E, burada kendimi kesinlediğim anlamına gelmiyor, başkasını kesinlediğim anlamına gelmiyor. Yani bilgiye sağlam zemin olmak bakımında tanıyı kesinlediğim anlamına gelmiyor. Ama sonuçta e, şüphe eden bir benin varlığı aslında bütün kurguyu yeniden başlatacak olan e, temeli gösteriyor. Şüphe etmekte de Descartes için bir düşünme türü oradan da düşünüyorum o halde varım çıkarımını yapıyor. E, burada beni aslında e, sağlam almış vaziyette. E, dolayısıyla e, üstüne inşa edilecek Sağlam bilginin dayanacağı zemin, ben olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi beni tabi e, ya da benliği ya da özneyi garanti altına almış olmanız, dış gerçekliği garanti altına almış olmanızı getirmiyor haliyle. Dış gerçeklik için aslına bakarsanız tahmini kaldırma kaldıraç olarak kullanıyor. Ee, ve yanlış hatırlamıyorsam, Anselmuz'un e, Avrupa çağdan direkt bir çıkarımını alıyor, kullanıyor. Diyor ki, işte çevremdeki hiç kimse ya da hiçbir cisim, ben dahi, mükemmel bir varlık değiliz. Dolayısıyla böyle bir deneyimi olmadan ben mükemmel bir varlık idesine nereden erişiyorum? Bu sorunun peşi sırada bunun tek bir yanıtı olabilir diyor. O da ancak mükemmel bir varlığın benim kafama bu ideyi koymuş olması. Çünkü baktığımda nesnelerde başkası da ben de eksikli ve sınırlı varlıklarız. Çünkü Tanrı tanımımız sınırsız, sonsuz, işte her şeye kaydet gibi bir tanımı var. Şimdi Tanrı eğer e, bu ideyi benim kafama koyduysa varlığını kesinlemiş oluyorum. Dolayısıyla Tanrı aynı zamanda bir yaratan her şeyi dış gerçeklikte dahil olmak üzere her şeyi yaratmış vaziyette. Dolayısıyla şey doğrudan beni ispatlıyorken dış gerçekliği dolaylı, bene dayalı ama bendeki bir fikirden hareketle dolaylı bir biçimde dış gerçekliği de kanıtlamış oluyor. Böylelikle dış gerçeklik diye bir şeyin varlığı sabitleniyor. Onun araştırılmaya değer bir şey olduğu ortaya konmuş oluyor. Ve böylelikle de işte başkaları da nesne dünyası da e, tamamıyla benle birlikte bir bütünlük kazanmış oluyor. Yanılma problemi başka bir şey bu ya. E, şimdi şöyle bir şey var e, savunmaya göre yanlışam düzeltin lütfen. E, Etrafında herhangi bir mükemmel bir şey yok ama benim kafamda bir mükemmellik idesini <gülüyor> bunu bir yaratan oraya koymuş olmalı. Hı -hı. Değil mi Savun? Ama sonuç olarak mükemmellik nedir? Hatanın olmamasıdır ve hatanın hı. ne olduğunu biliyorsa eğer diyavetlik düşünceden bunu çıkarabilir. Yani ben de hiçliğin veya yokluğun nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman yaşamadım ama kafamda böyle bir ide var. Çünkü varlığın ne olduğunu biliyorum ve bu şekilde bir çıkarım yapıp biliyorum. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey, bunu aslında e, tam da mükemmel e, ide e, fikrine sahip olmanızdan hareketle yani değille bir tür değilleyerek yapıyorsunuz e, ama o mükemmellik idesi nereden geliyor e, bir deneyim sonucunda ortaya çıkmıyor yani siz mükemmellik idesini eğer bir şekilde sabitliyorsanız yokluğu da eksikliği de e, buradan hareketle çıkartabiliyorsunuz demektir yani e, çünkü problemli olan şey eksiksiz olanı kavrayabilmek. Yani bir tür ters işlem aslında. Yanılmada da şöyle geliyorum. Yanılmada da şöyle bir şey var. Zaten yanılma artık tanrının diğer tanımı olan beni yanıltması, yanıltan varlık şeyi elenince eğer tanrı mükemmel varlıksa bunu tespit ediyoruz. Mükemmellik idesiyle ee, diğer tanımı, tanımın diğer tanımı boşa düşüyor. O halde yanılma nereden çıkıyor? Yanılma benim işte yöntemli ve gereğince düşü sağlam düşünmem Kurguyu sağlam oluşturmamamdan. Ben yanılıyorum yani. Beni yanıltan e, aşkım bir varlık yok. Yanılma problemi tamamen benimle ilgili. Benim düşünme süreçlerimin e, eksik akmasıyla alakalı bir şey. Yani o yani mükemmelliğin tasavvurundan sonra yokluğa, değeriyle gidiyoruz dedik ya. ancak mükemmelliğin tasavvuruna da ispiyelik üzerinden gidemez miyiz? E, Descartes gidemez. Yani çünkü, tamam. e, hayır biz gideriz. Benim için e, tanrı kanıtlaması <gülüyor> en zayıf olarak. E, çünkü Descartes doğal'daki bir geçiş filozofu. E, yani özne kategorisini ortaya çıkarmasıyla evet modern bir e, filozof ama Geçiş döneminde olduğu için bir ayarda orta çağda. Nitekim oradan devralıyor bu şeyi de, kanıtlamayı da. Dış gerçeklik kanıtlamayı da. Şey hatırlıyorum de, yani zaman çok garip gelmişiz zaten de. Yine Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argümantasyon olarak. Hı hı. Ee, Tanrı fikri mükemmeldir. Hı hı. Var olmak bir mükemmellik niteliğidir. Hı hı. Yok olan bir şeyin idesi, yani eğer o ide mükemmel olarak varsa kafamda, Var olmak zorundadır çünkü varlık bir nitelik olarak mükemmellikte iç, içkin olmak zorundadır hı hı. gibi bir şey söyleyebilirim. Bu da Anselm Var evet. olmak üzere eksik olurdu. Evet. Evet. Artın değil mi? Anselm şey bu. Ee, zaten tabii hani orta çağdan devralınan şey bütün bu benzeri yaptılar. Bir diğer dayanıyor. Yani diğer bir kategorik yapı var onun tepesinde de mükemmel varlık olarak Tanrı'yı oturtuyorsunuz ve ona göre her şeyi, bütün kategorileri de, e, ve varlıkları da sadece kategorilerde değil, aynı zamanda varlıkları da e, biçimlendiriyorsunuz. E, bu tabii hani tersile bir işlemde yapılabilirdi, ters güzel yatağında gelinebilirdi. Antik çağdan gelerek bir e, orta çağ e, yani orta çağın antik çağı yaptığı bir deformasyon var ve aslında oradan işte Aristoteles'in düşüncesinden de neopilopancılıktan da gayet yararlanarak şey yapıyor. Ama Descartes da bunun anlamda işte geçiş filozofu olmasını getirdiği şeyle e, böyle bir e, kullanımı e, şey yapıyor, dış gerçekliği sabitleyebilmek için. Araştırılmaya değer bir şey lazım. Aksi takdirde solipsizme ve tek benciliğe düşecek. Yani sadece kendimi bilebilirim. Dış dünyanın muğlaklığı, başkasının muğlaklığı hala geçerli olacak. Eğer dış dünyada muğlaksa, benim onu araştırabilmem e, niye gereksin? Ya da araştırıyor olsam bile e, ona ilişkin kesin bilgiyi nasıl oluşturuyor? Bütün bunlar e, sabit değişkenler gerektiriyor. Nitekim ben kanıtlaması bir sabit değişken, Tanrı üstünden yaptığı dış gerçeklik kanıtlaması da bir başka sabit değişken. Böylelikle hani, e, o karşılaşmanın bir anlamı e, oluyor. Burada tabii. Ee, Efendim, pardon. Bu e, arada şeyi de tam noktada ekliyoruz zaten. Yani böyle bir şekilde karşı şüphesi e, bir tür e, söylenir yani masa başı şüpheciliği Hı. bir yöntem Hı. sadece. Böylece şüphe şüpheli falan yok. Sadece bildiğine sadıç sadıç bildiğine bundan ayırt ediyor yalnızca. Tabii. tabii. Tabii. Yöntemsel şüphe zaten onu hep söylüyor. Bir e, şey çok keyifli bir metindir. meditasyonları e, okuduysanız. Orada şimdi babalarına hitaben yapılmış bir konuşma tabii o. Ee, ve orada Tanrı'dan şüphe ederken biraz ya e, kanıtlayacağım hani bir temkinlilik var. Yani, şimdi şüphe ediyorum ama hani nasıl e, bunun gerçekten şey olacağını e, kanıtlayacağım gibi bir tavır var. Dolayısıyla yani, orada bir yöntemi işletme zorunluluğu nedeniyle Tanrı'dan da şüphe ediyor. Nitekim yine meditasyonların en başında şey vurgusu var yani ben bu düşünme sürecini deneyimini gerçekleştiriyorum çünkü iman edenler için zaten bir sorun yok ama ben ateistlere inanmayanlara e, Tanrı'yı e, Tanrı'ya inanmaları gerektiğini kendi silahlarıyla onlara vurarak ispatlayacağım diye yani başlıyorum bu da bir problem var bu Tanrı meselesini fazla taktın evet, ne kartı ne bir tarafı o <gülüyor> da evet. ee, ama şöyle bir nokta var ee, eğer Tanrı ilerisinde kanka benim içime koyduysa yani İsa Mesih'e ne ihtiyaç var? Lise kurbaları yutmaz mı yani? <gülüyor> Ondan iman istiyor. Ee, i̇spat iste mi? Ee, dolayısıyla İsa Mesih'i ortadan kaldı. En azından Dekart'ı Yargılamak ne için o? biraz bir şey O zaman Dekart'ı oluyor. Ne kartı yani. ee, şey olmuyor. Ama işte <gülüyor> en azından yargılamamak için yeterli bir Geçer <gülüyor> Akçı <akciği> oluyor. Galilei'nin kafa uçmak üzereyken. Şimdi burada tabii e, bütün bu çıkarımdan yaptığı işte ben kanıtlaması ve e, dış gerçeklik e, kanıtlamasıyla iki ayrı varlık kategorisi dediğimiz işte ruh ve cisim ayrımı yapıyor. Yani kartezyen ayrım e, denilen şey e, töz tanımı üstünden işte e, şekillenen bir ayrım ve e, ruh ve cisim e, zihin bizim bugün cid, zihin beden ayrımı diye e, spesifik olarak konuştuğumuz ikiliğe gidiyor. Bu ikilik şöyle bir şey yani Nitekim Marleuponti'nin empiristlerde de tespit ettiği şey o. Özneden bağımsız bir nesne yani özne varoluşu esnasında nesneden herhangi bir katkı almıyor. Bir bulaşma ilişkisi yok. Öte taraftan da ayrı ve kendi içine kapalı bir nesne dünyası. Yani bu iki töz kategorisi denilen kategori, Descartes'in oluşturduğu kategori birbirlerinden kopuk vaziyette duruyorlar. İçe kapalı vaziyette duruyorlar. O bakımdan aralarında ciddi bir ayrım var, duvar var. Çünkü bunlar iki ayrı varlık kategorisi, kategorisini aslında temsil ediyor. Öz nitelikleri o bakımdan farklı. İşte cisim dediğiniz şey yer kaplamaya sahip, ruh dediğiniz şey de düşünme öz İnsan bunların ikisine birden sahip olan bir varlık ama esasını hep vurguladığı üzere ne kadar uğraşıyorsa uğraşsın Ben biraz Descartes'i talihsiz bir adam olarak niteliyorum çünkü çok uğraşıyor kurbağa kesmeleriyle yani bu ruh ve bedenlerle temas ediyor. Bunu hep arıyor ama ne olursa olsun bütün o çıkarımlarının, çabalarının sonunda insanı insan yapan nicelik düşünmesidir cümlesi var. İstisnansız bu çıkarımı sürekli olarak yapıyor. Şimdi burada tabi beden şey için gayet doğa gibi işleyen bir mekanizma yani belli yasalara tabi bunun dışına çıkmayan ve tıpkı bir nesne gibi incelenebilecek kısmı ifade ediyor. Buna karşılık düşünme niteliğinin atfedildiği ruh, bundan ayrı ve insana esas özelliğini veren bir niteliğidir. Algı tabi daha çok burada beden üstünden şekillenen bir şey. Ve ister emprislerde olsun ister de kalpte olsun amaca şöyle bir basamaklama yapmak mümkün. Hani bilme süreci denilen süreç, duyum, algı ve bilgi olarak basamaklanabiliyor bu yaklaşımlarda, modern epistemolojik yaklaşımlarda. Şimdi bedenler ruhu birbirinden ayırdığında Descartes bir tanesini gayet mekanistik işleyen bir şey olarak tarif ediyor, diğerini ise bundan muaf tutuyor, mekanistik bir şey değildir diyor. Ee, ancak tabi bunu yapmış olmak e, ancak ve ancak işte 19. yüzyılın ilk yarısına kadar tutabildiğiniz bir şey. Ee, fizyologların yaptığı çalışmalar, bu dönemde fizyologların ve işte e, 19. yüzyılın son çeyreğinde yeni psikologların yaptığı çalışmalar aslında zihin denilen kategoriyi de mekanistik olarak açıklayabilir miyiz çalışmaları? Yani fizyolojideki gelişmeler ve işte yeni psikolojideki çalışmalar bunu bu şekilde yani tıpkı beden gibi ruh da mekanistik bir yapıya sahiptir. Zihin de mekanistik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla hani bunu o şekilde ele alıp bir tür mekanistik okumaya tabi tutuyorlar. Zihinde tabi tutmaya çalışıyorlar zihinde. Şimdi burada tabi şeyler de gelişiyor. Karşı yaklaşımlar da gelişiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. E, Empiristlere örnek olarak Locke'u yazdım oraya. Locke tabi e, Descartes'tan sonra Descartes için doğuştan gelen ideler de var. Çünkü e, a priori gelen ideler olmadığı takdirde matematiği ya da e, şeyi açıklayamaz e, tamiri açıklayamıyor ve onları oraya e, atıyor. E, bununla birlikte işte dışarıdan edindiğimiz ideler ve e, bizim uydurduğumuz kanatlı at gibi ideleri bir araya getirerek uydurduğumuz ideler olduğu. <gülüyor> Buna karşılık e, emprist lok e, işte bir tabularası hepinizin bildiği gibi e, boş bir levha olarak e, zihni e, şey yapıyor. Ve e, oradan dış dünyadan aldığım bütün e, uyaranların işlenmesiyle dolan bir zihin tasavvuru var. Yani priori herhangi bir e, şey getirmiyor. Bu 19. yüzyıl, 18'in ortası, 19. yüzyılın son çeyreği arasındaki dönemde fizyoloji ve işte, <gülüyor> psikolojideki gelişmeler tabii bir tepki de uyandırıyor. Buna en ciddi tepkinin geç yaklaşımdan geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim Marleponti geç taltçı yaklaşımı da algı okuması esnasında yararlanacağı ekollerden bir tanesi. İşte Wolfgang Köhler, Amerikan Psychologist dergisinde yayınladığı bir şeyde, <gülüyor> e, makaleyle e, şeyi, e, geç dağıtçı yaklaşımı, bütünselci yaklaşımı ortaya koyuyor. Geç dağıttığı hepiniz bilirsiniz, işte bir yanıyla baktığınızda vazo görüntüsünün çıktığı, bir yanıyla baktığınızda iki birbirine bakan e, yüzün olduğu, e, bütünlük e, anlayışı, e, örneğini e, baz alıyorlar. Burada e, ileri sürler ana argüman şu, bütünsel yapı e, onu oluşturan öğelere yani duysal e, unsurlara indirgenemez. Yani bütün esastır ve o bütün aslında parçalarından daha başka bir şeydir. Çünkü az önce e, ifade ettiğim duyum, algı, bilgi basamaklamasında duyumlar bir araya gelerek algıyı oluşturuyor, algıyı biz işleyerek bilgiyi oluşturuyoruz gibi bir gidişat var. E, dolayısıyla e, burada algıladığım şey aslında yani klasik yaklaşım uyanınca e, algıladığım şey tam da bütünü oluşturan e, unsurlar toplama olarak ifade ediliyor. Geçtaltın itiraz ettiği şey bu yani geçtalta göre, geçtalta yaklaşıma göre e, bu bütün Anlam olarak e, bu parçalardan daha fazla bir şey ifade ediyor. Burada tabi e, ileride şöyle bir soru e, sorulacak. Marra de bunu soruyor. Salt, atomik dediğiniz duyumlar, yani anlamdan yoksun duyumlar bir araya gelerek nasıl anlamlı bir bütünlük oluşturuyor, oluşturabilir? Bu genç tatçı yaklaşımın da aslında sorabileceği bir soru. Burada e, Geçit Ahtı'nın yaptığı açılım, Geçit Ahtı yaklaşımın yaptığı açılım aslında mekanik bir zihin eleştirisi, mekanik bir zihin kabulünün eleştirisi. E, çünkü organizma ya bütünselci ve e, dinamik bir e, şeyle yaklaşıyorlar. Yani sizin işte e, hangi amaçla baktığınız, e, hangi e, zamanda baktığınız, ne şekilde değerlendirdiğiniz karşınızdaki görüntüyü, ne şekilde değerlendirdiğiniz ve organizma olarak sizin imkanlarınız bütün bu algı deneyimini koşulluyor aslında. Şimdi e, Marleau-Ponty'de şöyle bir şey var. E, en temelde şunu ifade edeyim bir defa. E, Marleau-Ponty algının bir anlamda yerini değiştiriyor. Bunun e, akışını anlatacağım ama Esas da şunu söylemek lazım. Descartes'ten itibaren başlayan felsefi tartışma, epistemolojik bir tartışma dedik. Dolayısıyla oradaki insan tasavvuru ve algının konulduğu yer, tam da bilme problemiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla insan tanımlaması da bilme edibinden ibaret bir hal alıyor. Oysa Malloconti tam tersine bu bilme edibini önceleyen, ve hiç de oradaki gibi özne nesne ayrımının olmadığını e, ifade ettiği bir e, yaşam dünyası alanının olduğunu ifade ediyor. Bu yaşam dünyası alanı e, aslında bizim tüm eylemlerimizin, edimlerimizin oturduğu zemini temsil eden bir alan. Yani ben tut, bilme edimimi yaşam deneyimi olmadan aslında oluşturamıyorum, inşa edemiyorum. Algıyı e, taşıdığı yerde işte e, bu konuşmanın başlığı da aslında e, kendisinden hareketle alınmış bir şey. E, algıyı taşıdığı yerde tam da yaşam deneyiminin gerçekleştiği bir e, noktaya oturuyor. Yani bilme ediminden ziyade biz dünya içinde varlık olarak yaşam deneyimini gerçekleştirirken e, algıyı kullanıyoruz. Şimdi e, bu konuca varmak için ilk önce davranışı bir ele alıyor. Çünkü e, bilinci ve maddi olanı ayrı bütünlükler olarak e, ele alan yaklaşımlara göre davranış çok daha e, nötr bir zemini ifade ediyor. Bu yüzden konuştuğu şey aslında e, refleks davranış Çünkü en nötr, en sanki belirlenmiş ortaya çıkabilecek davranış biçimi bu. Ee, ama e, tabii klasik kuramın davranış teorisi şu, e, edilgin vaziyette bir organizma var. Belli uyaranlardan uyarılıyor ve o da buna bir e, şey karşılık veriyor. Böylelikle edilgin bir organizma var. Herhangi bir mesela ihtiyacı yok, isteği yok, yönelimi yok uyaran tarafından e, bir anlamda aktive ediliyor. Sonra da harekete geçiyor. Bu klasik uyaran tepki modelini e, ifade ediyor aslında. Ama şunu çok detaylı, davranışın yapısı diye bir kitabı vardır. Orada çok detaylı e, tartışır. Aslında ne uyaran ne de bu uyaranı e, alan organizma sabit. Çünkü e, bir patlama mesela bizden uzak bir noktada oluyorsa bizi daha az etkiliyor. Çok yakında oluyorsa çok daha hızlı bir tepki vermemize sebep olacak. Dolayısıyla uyananın şiddeti çok daha mesafeye göre orantılı bir şey. Ya da benim organizma olarak sahip olduğum olanaklar o uyaranı nasıl aldığım çok doğrudan e ilgili. O yüzden sabit bir uyaran hiçbir zaman sabit bir şeye yol açmıyor. Nitekim şeyi söylüyor, yorgunken ya da işte e hipnoz durumunda e şeylerin e uyaranların e alınamaması, işte çok dikkat kesinildiği takdirde uyaranların baskılanabilmesi, bütün bunlar e, aslında, yani dikkat kesilerek refleksi ketleyebilmemiz, bütün bunlar sabit bir e, aslında e, uyaran tepki modelinin olmadığının göstergesi. Çok sabit gibi görünen ve kabul edilen uyaran tepki modeli bile aslında çok dinamik bir e, görünüm sergiliyor Magropot diye göre. Buradan hareketle hatta bir Pavlov eleştirisi de yapıyor. İşte e, Pavlov'un çok yalıtık bir şekilde o deneyleri yaptığı ve işte e, aslında istemediği sonuçları bir kenara bıraktı ama esas hikayenin o istemediği sonuçlarda yaptığını e, ifade ettiği şartlı refleks eleştirisi de var. O şartlı refleks eleştirisi tabii hani bu uyar tepki modeline göre biraz daha ileri bir e, eleştiri e, ifade ediyor. E, bir başka e, savı bu bağlamda gene aynı doğrultuda. Mesela çok fazla alıyoruz ama bunlardan bazılarına tepki veriyoruz. Bunu neye göre seçiyoruz? Yani şu sokaktan geçerken bir yandan yemek kokusu, bir yandan çiçek kokusu geliyor. Ama bizim karnımız aç, dolayısıyla ben yemek kokusuna daha duyarlı da hale geliyorum. E o halde e, nerede o belirlenmiş mekanizma? Her, demek ki her uyarana e, her zaman aynı tepkiyi vermiyor. Böyle bir e, organizma ihtiyaçları da bütün bu uyaran tepki modelinde e, ya da benim kapasitemde mesela e, işte gene koku alma duyum çok e, şeyse gelişmiş değilse hani o anlamda bir problemim varsa duyarsız duyarsız hani, kokuya duyarsız bir şekilde e, gezilebiliyorum. Dolayısıyla e, buradan bir canlılık e, çıkarımı yapıyor Marloponti ve aslında canlılık dediğimiz şey, işte çevresel koşulların organizmanın kapasitesinin ihtiyaçların bir aradılıyla tanımlanabilir. Böyle bir varlık algı deneyimini gerçekleştiriyor. Organizma bir anlamda işte bu ihtiyaçları doğrultusunda sürekli çevreyle ve işte kapasitesi doğrultusunda uyarlanarak varlığını sürdürüyor bu anlamda bir değindi böcek deneyi var. Bir böceği bırakıyorlar. Böcek gidiyor, geziyor ve işte yiyeceği buluyor. Sonra böceğin ayağını koparıyorlar, ayaklarından bir tanesini koparıyorlar ve bir başka ayağını o ayağın yerine kullanarak yine aynı çevrede yine aynı yiyeceği bulduğu gözlem veriyor. Ancak şöyle ilginç bir durum var. O bacağı diğer bacağı bağlayıp bıraktıklarında başka bir bacağı onun yerine kullanmıyor. Yani organizma beden şeması denilen bir şeyle, çevresiyle yani kendi imkanlarıyla, kapasitesiyle ihtiyaçları doğrultusunda çevreyle ilişki kuruyor. Ve sürekli bir uyarlanma söz konusu bu anlamda. Burada tabii kilit bir kavram var, ona değineceğiz yönelimselliği. Ama bu noktada işte Volfak köylerin şempanze deneyi de var. Şempazeyi kafese koyuyorlar ve iki tane bambu çubuk var. Bu bambu çubukları birleştirmediği takdirde dışarıdaki muza erişemiyor. İlk başta bunu yapamıyor. Tek çubukla erişmeye çalışıyor. Bunu yapamıyor. Birleştirdiğinde bunu öğrendiğinde yeniden yeniden tekrar edebiliyor. Yani bütün bu örnekler aslında Marleponti'ye göre dinamik bir organizma anlayışının ve o organizmanın çevreyle kurduğu belirlenmemiş bir ilişki bütünlüğünün olduğunun göstergesi. Marleponti'nin Marleponti'nin canlı bir tarifiyle birlikte yani işte bu üç noktanın yani e, benim organizma olarak kapasitem, ihtiyaçlarım ve çevreyle olan e, ilişkim bunların bir aradalığı aslında e, Descartes'in yapmış olduğu birbirinden yalıtık özne ve nesne tasavvuruna bir eleştiren müdahale. Çünkü bu noktadan itibaren e, algının oturtulduğu yerde e, bütün o e, bilme edimini e, önceleyen e, fenomenel dünyada ya da yaşam dünyası da aslında benim e, bu bir aradalık içerisinde gerçekleştirdiğim e, algı deneyiminin bir yansıması. E, şimdi bu bakımdan e, Marleconti öncelikle şunu söylüyor. E, ben e, bir organizma olarak bir çevreye ihtiyaçlarımı karşılama üzere açıldığında ee, aslında o çevreyi öncelikle algılarım. Yani bütünselliği içerisinde ve bu çerçevede öncelikle algılarım. Duyum dediğim şey ikinci bir müdahale ile bu bütünselliği parçalamamdır. Dolayısıyla ben bir şeye, bir manzaraya baktığımda e, ya da herhangi bir e, yere girdiğimde, herhangi bir şey yediğimde bunların tek tek duyumlarından ziyade bütüncül bir deneyimi öncelikle yaşar. Dolayısıyla bu yani benim herhangi bir şeyi algılamam tamamıyla onu bilmemden önce gelen düşün, düşünüm öncesi anın bir başka deyişle deneyimidir. Burada klasik dekartçı ikiliğin kalktığı bir alandan bahsediyoruz. Yani özne ve nesne ayrımı gibi bir ayrım söz konusu değil. Bu arada şunu söyleyeyim, Marlapoliti'nin bilme edimine ilişkin, bilme edimi sırasında özne ve nesne gibi bir ayrımın gerçekleşmesine ilişkin bir itirazı yok. İtiraz ettiği yer, bunun insanın hikayesinin bütünü olduğu iddiasına yönelik. Yani modern felsefe epistemoloji tartışmasıyla başladığı için, ve mesela Descartes düşünüyorum, o halde biliyorum değil de o halde varım gibi bir çıkarım, ontolojik çıkarım yaptığı için insanın varoluşunu da düşünmesi üstünden tanımlamış bir filozof ve gelenek böyle tartışa geliyor. O yüzden Harleponti ile birlikte e, şekillenmeye başlanan şey, hatta fenomenoloji ile birlikte şekillenmeye başlayan, başlanan şey e, öncelikle dünya içinde bir varlık olduğumuz gerçeği. Dünya için gerek Rasyonelistler, Gerek Empiristler, Barla Conti'ye göre dünya içinde bir varlık olduğumuzu unutup tartışmaya başlayan yaklaşımlar. Dünya içinde bir varlık olarak da ben öncelikle herhangi bir şeyi deneyimlerim. Ondan sonra bu deneyimin üstüne düşünerek, onu parçalayarak bunun bilgisini inşa ederim. Nitekim o deneyimlediğim şeyden yabancılaşmam da, yani özne-nesne ayrımı dediğimiz şey, aslında nesneye mesafe koymaktır. Nesneyi kendimden ayırmaktır, ona bulaşmamaktır. Ama düşün, bu düşünüm öncesi anda ben kesinlikle nesneyi kendimden ayırmıyorum, yalıtık bir e, özne tasavvuruna gitmiyorum ya da yalıtık bir nesne dünyası tasavvuruna gitmiyorum. Düşünüm öncesi anda ben bütünü algılıyorum, buna yaşam deneyimi diyor, yaşam dünyası içerisindeki benim e, gerçekleştirdiğim deneyim diyor ve algısal deneyim diyor. Yani benim burada yaptığım şey o dünyayı algılamaktır diyor. Bu bakımdan da algının bir önceliği söz konusudur. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, daha öncelik kayın yaptığı bir ayrımdan faydalanabiliriz. Daha iyi anlamak için. Yaşantıyla deneyim arasındaki e, <gülüyor> ayrımdan. Şimdi algı bizim için e, henüz parçalara ayrılmadığı o bütünsel aşamada e, deneyimlenmiyor yalnızca. <gülüyor> ee, Merve aslında bunu söylemek deneyimlenmiyor yalnızca bir bütün olarak kendi özne-nesne arasındaki ayrılmazlıktan ötürü yaşantılanıyor. Tanlı evet, bir şey olarak Hı -hı. onun adeta bütünsel bir kendimizi kendisinden ayrııştıramadığımız bütünsel bir parçası olarak onu yaşantılıyoruz. Ee, akabinde kendimizi ondan farklı bir şey olarak deneyimlemeye, iç yaşantı ortaya çıkmaya başutan bir onu deneyimliyoruz çünkü artık o bize dışsal bizden, bizden başka evet. cansız bir şey olmaya başlıyor. Evet işte tam bu yani canlılık orada önemli zaten hani dediğin gibi. Canlı olmak demek aslında e, tam da bilme edimini yani dil deneyim dediğine işte bilme edimi, bilme momenti olarak e, alıyor Mario Onu önceleyen ve klasik özne nesne ayrımının olmadığı bir an. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. E, ben yemek yiyorken yemek yerim ama ye, yemenin ne olduğunu sonra düşünürüm ya da aşıksanız aşıksınızdır ama aşık nedir diye düşünmezsiniz bunu sonradan düşünürsünüz. Yani yaşantı deneyimi dediğiniz şey tamamen orada e, nesneyle hem hembal olduğunuz hatta bunun manakontu için çok da ayrılabilir bir şey olmadığı ben tasavvurunun bile neredeyse olmadığı çünkü ben algılıyorum demiyor mesela. Bende algılanıyor diyor. Şimdi bu şöyle de anlaşılmasın. Hani ben diye bir şey yok, nesne dünyası diye bir şey yok, amorf bir şey, bir bütünlük var, varı, geziniyor gibi değil. Sadece kartezyen özne anlayışının e, hükmedici e, ve yalıtık e, tasavvuruna bir karşı çıkış var burada. Bir tür şeyle hemhal olma var. Yani nesneyle hemhal olma var. E, ben nesneyi biçimlendiriyorken o da beni biçimlendiriyor düşüncesi var. Nitekim anlam da burada ortaya çıkıyor. Şöyle bir ifadesi var, zaten fenomenolojik gelenek için çok duyduğumuz da bir şey. Şunu söylüyor, okumak istedim onu. Algısal deneyim, şeylerin kendisine döndüğüm ve belli bir anlam ufkunu dışlaştırdığım canlı bir şeydir diyor. Şimdi anlam dediğiniz şey de benim dura düşüne, dışarıya enjekte ettiğim bir şey değil Marla için. O algısal deneyimin e, sonucunda o çarpışmayla, o karşı karşıya gelmişlikle ortaya çıkan bir şey. Zuhur eden bir şey yani. Ben anlamla yüz yüze kalıyorum. Algısal... Tabi şey tabi. E, acaba bu bilinçli farkındalıkla, edim, eylem arasında bir kopukluk, bir köprünün atılması gibi bir şey mi söylüyorsunuz? Ya da ben mi öyle alayım? Yani... O... Bilinçli, bilinçli, evet, yani. bilinçli farkındalık bunun gözden geçirilmesiyle ilgili ve e, yeniden e, temsiliyetiyle alakalı bir şey mi? Yani ben her evet. bilinçli farkındalık içerisinde edimin içerisinde yönlendirici yönlendirerek bir edim içerisinde olamaz. Duyu ve algı sistemleri mi? Yani orada biraz prefrontal korteks özelliklerini çok geriye atma gibi bir evet. e, şeyden bahsediyoruz. Tabi aslında bu e, tam bu e, nokta e, aslına bakarsan muğlaklık alanının geçerli olduğu bir nokta. Yani kesinlik düşünme, eline boyuna takma gibi bir deneyimin yaşandığı yer değil, algısal deneyimi o tuttuğu yer. E, şimdi bir de... Burada söylediği şey tabii ki olabilirsin, belli bir farkındalığı yaşayabilirsin, bunu da yaşantı haline getirebilirsin ama o e, artık algı deneyimini yavaş yavaş geçtiğin bir aşamadır. Yani senin algı deneyimi olarak yaşadığın şey Marleau-Ponti'ye göre e, analitik düşünmeyi gerçekleştirdiğin yerdi. de düşünüm öncesi andır zaten, pre reflektif bir andır. Yani burada çömücülerde bu var. Yani, buralar buralar açılmaya... Burada e, bayağı şeyden, e, Dekat-Brentano-Güser e, çizgisinden bayağı çelişkili, e, çelişen bir şey var. Yani pre-refleksiyonun, refleksiyonunlar da zaten şeydir yani aynı zamanda vardır. Yani önce bir refleksiyon var, sonra bir pre-refleksiyonundur gibi değil. Halbuki Marleau-Ponti'de sanki e, bir refleksiyon var önce, refleksiyon şöyle onun üstüne biniyor gibi gözüküyor. Şöyle bir laf var abi mesela, bilim dünyanın ikinci ifadesidir diyor. Hı. Bilim yapmak dünyanın ikinci ifadesi. Yani. Birinci ifadesi benim avro deneyimdir. Evet, evet, Doğrudan, evet bir, yaşantı evet. deneyimidir. E, o, o dolayısıyla dediğiniz şey. doğru. Yani bir evet böyle bir mumlar var. Bir <gülüyor> Ve bunu da e, temel teşkil ediyor. E, Tabi canlılığı konuşunca, buradaki canlılığın en önemli e, içerdiği kavramlardan biri yönelimsellik. Yani çünkü benim ihtiyaçlarım doğrultusunda dış çevrede bir şeye yöneliyorum. Ama Olana burada yönelimsellik beden, olarak Bedensel bir, bir, Yok içkin. içkin yani mi? benim anladım, da sonradan geldi. Ee, sürece her zaman dahil. Mesela yani siz beğenirsiniz onu. E, Husser'de vesaire de bilincin bir şeyiyken yönelim artık burada bedensel bir yönelimden bahsediyor. Çünkü algı deneyiminde zaten e, bilinç-beden ayrımı diye bir şey yok. Algı deneyimi o anlamda da ben bütünsel bir varlık olarak bir bütüne ilişkin deneyimi gerçekleştiriyor. Bu mesela bir bakıma şeyin eee bir problemini çözüyor. E, şu evet. şu itibarla e, niçin eee yani dışal veya to objektif eee fenomenite diyelim. ve subjektif fenomenite birbirinden ayrı bir şey o problemi? Dünyanın kafasını çok e, karıştırmış bir problemdir. Eee Ponti demek ki onu e, zaten o şeyin deneyimsin küçlüğünde ee, şey, eriterek Eritir, e, çözülüyor gibi. Enteresan bir şey. evet. Ama halde yakın tarafları var. Tabii tabii. Zaten e, dediğiniz şeyi Husser'le varoluşçuluk üstünden bypass ediyor. Evet. Tabii çok etkiler var. Ben sadece e, geç taktı yaklaşım etkisinden bahsettim ama kısmen hegeliyen etki var. Kıs çok az olmakla birlikte. Husser'den fenomenolojik yöntem bakımından e, ciddi bir e, alışı o, var. Ee, bir ayrışma da var. Yönelimselliği alıyor ama e, niteliğini değiştiriyor. E, doğal durum eleştirisi var. Ben ona girmedim. E, şeylere yaptı. Yani her iki rasyonalist gelenekte, e, şey gelenekte, empirist gelenekte Husserl'in bahsettiği doğal durum e, tuzağına düşmüş yaklaşımlardır. O yüzden her ikisi de kartezyendir diyor. E, o, o bak, yani e, doğal durum eleştirisi de şu. Benden ayrı bir kendi içine kapalı nesne dünyası var. Nesneden ayrı bir kapalı özne dünyası var. Bu ikilik Rüssel'de doğal durum diye. Yani bunu evet. e, default kabul ediyorsunuz. E, buna doğal durum diyorsa Bu eleştiriyi de kullanıyor mesela Marleponti ve daha varoluşçu bir e, damardan ki Haydiger ile e, teğet geçtiği yer orası e, algıyı oturuyor. Burada tabi Algı dikkat ederseniz hani ikinci ifade dediğin dediği şeyin basamağı olmaktan çıkmış tam tersine bir yaşantı deneyiminin merkezine oturmuş bir kavram artık marleau Yani o e, bilme edimini önceleyen yaşantı deneyiminin merkezi kavramı haline gelmiş. Üstelik de ben bunu yönelerek yapıyorum. O anlamda bu kavramların hepsi yan yana e, öne çıkıyor, o yaşantı deneyiminin hepsinde e, gördüğümüz e, o deneyimin ortaya çıkacak. <gülüyor> bir başka şey e, anlam meselesi işte. Mesela anlam Husser'le burada da farklıdır. E, anlam e, genel itibariyle bizim hep atfettiğimiz bir şeydir. Yani özne atfeder. E, özne yükler. E, dış dünyaya anlam yükler Oysa işte bunu tarif etmek hakikaten çok güç, böyle şayane yanları da var, raportinde ama hani dış, dışarıyla benim karşılaşma anımdaki ortaya çıkan kendiliğinden sırf o karşılaşmanın sonucu ortaya çıkan benim enjekte etmediğim tam da o karşılaşmanın kendiliğinden ortaya çıkarttığı bir anlam var, algı deneyiminin ortaya çıkarttığı bir anlam var. Bu bakımdan mesela sanatlara çok önem veriyor. Özellikle resim Göz diye bir kitabı vardır. Orada Sezan üstüne yazıyor. Tam da işte o anlamın resim haline dönüşmüş formudur Marlaponti için. O bakımdan hani şairhane konuşuyor derken kastım da buydu. Daha do dolaysız bir deneyimin betimlenmesi, betimlenmesi kelimesini de tırnak içine alıyorum. Çünkü ben algı aracılığıyla artık Klasik epistemolojide olduğu gibi bilmenin basamaklarını kat etmiyorum, tam tersine yani açıklamaya yönelik bir elimin parçası kılmıyorum algıyı, tam tersine betimleyebileceğim bir şeyi yaşıyorum. Dolayısıyla algı deneyimi dediğiniz şey, yaşam dünyası içerisinde gerçekleştirilen deneyim ancak ve ancak betimlenebilir, açıklanamaz. Açıklama bilimin yaptığı iş, yani bir sonraki momentin yaptığı iş. Niye betimlenebilir? Çünkü algının ortaya çıkardığı, algı deneyiminin ortaya çıkarttığı anlam muğlaktır. Yani ben şu manzarayla karşılaştığımda bir anlam ortaya çıkacak. Ama iki saat sonra gelip baktığımda, iki gün sonra gelip aynı manzaraya baktığımda Pekala hala başka bir anlam ortaya çıkabilir. Burada betimlemek tam olarak ne de? Yani ee, şey, Fenomenojik anlamda. <gülüyor> Fenomenojik <gülüyor> yöntem olarak. tespit için. Şimdi eğer öyleyse değilse eee malapot sözünü aşamayı aşamayız dipte geçinemeyiz çünkü Betim demek demek, kavramsal bir üzerine üzerinden okutarak soyutlaştırmak demek. Bütünsel algı aşamasında... Yani bir de yapın ama ama yapımlamayın. Çünkü intansiyon insanın biyopsik kişilik evet. bütünlüğünden hareket ediyor. Çok doğrudan olacak orada. Yani evet. henüz bir kavram yok. Evet. Ee, Dolayısıyla... İşte evet, e, e, e, yani bu yüzden aslında bakarsan resme kaçıyor. E, Marleponti'de ya, ya da sanata e, işaret <gülüyor> ediyor bir kavramsallaştırma hakikaten gerekiyor orada. Ee, ama orada söylediği şeylerden biri sanırım yani betimlemenin e, iş gördüğü yerlerden biri şu kesinlik alanının uzağındayız. İşte benim kavradığım şey aslında vesileyi görüyor ama vuramıyor. Yani e, çok güzel bir noktaya yakalıyor ama son vuruşu yapamıyor. Biz onun hakkında konuşamayız diye hı hı. o algı hakkında. Onun da hakkında tam konuşmaya başladığımızda onu kendimize nesneleştirmiş ve elimizden kaçınmış olur. Evet evet. evet, evet ama bizden... bilimselleştirmiş de olmuyoruz sanıyorum. Yok yok. Yo, yo. yani, yani o benim... çok daha ineri bir saf evet. Aşama, yani ee, bir zem, bir aşama. Evet, yani o Araf gibi bir şey belki betimleme, hani bu yaptığın kademeleme iyi düşünürsek. Araf... Araf nesne algısının olduğu yer. Hı hı. merleau sözüne ettiği o ilgisel algıysa çok daha zeminde hı hı. yer alıyor. Hı hı. Ya ben evet. bu hı hı. Ee, evet izleme bu konu üzerinden buyla. Eee benim uzaklaşmış oluyor yani. Evet, tabii. Ya o deneyimi betimlemeye başladığın anda tabii ki bir aktarım başlıyor. Evet. ama işte bu hani bildiğin açıdan orada aslında... geliyorsun. Sosyal <gülüyor> içerisinde çerçevesine giriyorsun. Tabii tabii tabii. tabii. Çerçevesine giriyorsun. Tabii, yani. tabii kesinlikle. Yani bu başkasıyla ilişkide de söz konusu, kültürel dokuyla ilişkide de söz konusu. Yani bunu soyutladığı sadece doğayla karşı karşıya kalmam olarak düşünmemek lazım. Ama burada algı deneyiminin hani en çok vurgu yaptığı yeri muğlak bir şeye sahip olması içeriye sahip olması şöyle de tabii hani dikey ve yatar ben şurayı algıladığımda ortaya çıkan anlamla işte bir başkasının aynı anda baktığında ortaya çıktığını düşündüğü anlam birbirinden farklıdır. O bakımdan bilgide olduğu gibi kesinlik beklenmez algıda. Özneldir. Özneldir. Ve hani kendi kendime bile değişen bir deneyimden bahsediyorum. O anlamda da işte hani benim deneyimlerim de birbirleriyle ya geçen gün bu manzarayı güzel dedim, bugün niye çekin diyorsun gibi bir şeyle yargılanamaz algı deneyimi. Oysa hani bilme edimi aşamasında doğru yanlış diye bir şey var tabii. Yani maalopati açısından da var. Bu anlamda mesela algı deneyimi e, nesnel düşünce değildir der, ev örneğini verir e, ve görme e, çok önemli. Tabii e, şunu söylüyor, yani e, biz bir eve çeşitli e, taraflarından bakabiliriz. İçine girdiğimizde başka bir e, görünüm sergiler, i̇şte sağından baktığımızda başka, başka baktığımızda başka ama e, sonuçta bu ev e, aynı eve baktığımızı düşünürüz. Bunu nesnel düşünce olarak alın, bir ev soyutlaması gibi, aynı eve bakıyor. Ama oysa diyor ki görme deneyimi dediğiniz şey, yani algı deneyimi dediğiniz şey her zaman bir yerden bakmaktır. Yani eve ben buradan bakıyorum ama soyut bir ev tasavvurunun bir parçası bu diyemezsiniz diyor. Çünkü eğer e, o evin böyle bir nesnel düşüncede karşılığı olsaydı, bu evin bütün perspektiflerden aynı anda görünüyor olması lazımdır. Diyor. Oysa ben ne zaman e, o eve baksam bir açıdan, bir perspektiften bakarım. O yüzden algı perspektiften ayrılamaz bir şeydir diyor. Soyutlama dediğin şey, yani ev kavramı ya da işte ev diye bir soyutlama, dolayısıyla bir sonraki momentin işi e, haline geliyor. Böyle bir e, şey var. E, görmek işte bir yerden görmektir diye yine e, kendi söz var. E, dolayısıyla şöyle toparlayayım. Sonra e, sorularınıza ya da merak ettiğiniz yerler arası biraz daha konuşalım. E, algı dediğimiz şey klasik epistemolojide bir basamakken e, Marlefonti'de çok merkezi bir yere oturmuş vaziyette ve üstelik bütün o bilme e, süreci dediğimiz süreci önden koşullayan, önden zeminini hazırlayan daha doğrusu bir deneyim olarak karşımıza çıkmış vaziyette. Nitekim algının fenomenolojisinde yazdığı şeyler aslında hep bu güzergahta eleştirileri ve belirlemeleri içeriyor. Dolayısıyla hani bu tabii şunu düşünmek lazım. Şimdi ee, nörobilimsel açıdan hani biraz daha eleştirel yaklaşacak olursam, eee nörobilimsel açıdan hani duyum diye bir şeyi biliyoruz ya da işte yünü e, yolları biliyoruz, heteromodal yolları biliyoruz. Ee, acaba salt duyum var mı gibi bir eee bilgiyle Mallonconti'ye yeniden bir bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Bir de eee Mallonconti'nin bu betimlemesiyle tam nereye ilişkin konuştuğuna dikkatli, daha dikkatli bakmak lazım. Ben doktora da bu gözle bakmamıştım ama hani nörobilimden flört etmeye başlayınca hani bunun gereğini de duymaya başladım. Çünkü Marleau Conti tam da anlamın çıktığı anı betimlediği için ya da önemsediği için algı deneyiminde e, şu söylenebilir. Yani Marleau Conti şöyle bir yanıt verebilirdi. E, ben hani o yeni model yollar sırasında çünkü salt duyum yoktur diyor. E, salt duyum e, anlam, anlam içeriği taşımaz diye bir yanıt verir miydi, vermez miydi? Marleau-Fonti'de bir buna bakmak lazım. E, Farz edelim ki salt duyum var, bir salt duyum var. marleau şeydeki merkezi yerini bana göre koruyacaktır. Tamam. E, fenomenel bilinç kurulduğu andan itibaren Yine yaptığı çözümleme bence geçerli. Sadece elememiz gereken şey e, salt duyum eleştirisinin geçersizliğine olacak. Salt duyum nedir? O, şey yani salt duyum yani? şu, e, yani işte e, mesela şu kapıya baktığımda işte önce kahverengiliğini, sonra biçimini vesairesini tek tek almam. E, Lok işte böyle bir, e, bir duyumların bir araya gelmesiyle algıların oluştuğunu onları biz işleyerek de hani bilgiye doğru gittiğimizi söylerler. Salt duym derken kastetler, işte yani bir çiçeği gördüğünüzde renginin, e, kokusunun, biçiminin ayrı ayrı duyum olarak alınması. Mesela tek bir frekansta ışık versek. Bu salt duym olur mu acaba? Olur mu? Yani direk yonar örgüsünde yanlış Olur mu? Kanalımda kast edilen öyle bir şey. Bitimlemede evet. kullanılan evet. özelliklerinin fark edilmesi gibi bir şeydi. Ne? Bitimlemede kullanılan özelliklerinin fark edilmesi yani mesela çiçeğin kokusu, rengi, ne bildiniz? Kapı içinden. İşte, evet, yani onlar tek tek e bir araya gelip bir fenomen oluşturuyorlar ya. E o anlamlı bir şey. Yani fenomenel bilincin yaşadığı deneyim, anlamın da aynı zamanda ortaya çıktığı bir an. Dolayısıyla o ana ilişkin bir çözümlemez. Yani salt duyumsa bunların tek tek, yani bu e, bilinçte oluşan fenomenin e, tek tek özelliklerinin, duyusal özelliklerini geliyor olması. Dışarıdan bir sürü duyu, veri alacaksınız ama onları ilişkilendiremeyeceksiniz. Yani o, o aşama evet, o. Bu, hmm. Bu perspektif dediğiniz şey peki Cemil Seki gibi böyle insan olmaktan kaynaklanan ondan mı tutulamamak olur? E tabi ontolojik bir şey. Yani burada yaptığı şeyler çıkarımlar kesinlikle şey insan olmanın getirdiği bir yani bilme de öyle ama onu önceleyen yaşam deneyim. içine düştüğünüz yaşam da öyle bir şey. Dünyanın içinde var oluyorsunuz. Şimdi şey yaptığı, aslında bir türk insan felsefesi tartışması da yürüyor, alttan alta tabii. Ee, hani nasıl bir varlık biliyor? Aslında yeni attığı soru, mealen böyle bir soru. Nasıl bir varlık biliyor? Descartes bunu çok detaylandırmıyor ve epistemoloji civarında geziniyor ve sonrasındaki filozoflar. Ama işte hani varoluşçu damar biraz daha ya yani bu, bu bilen varlığın koordinatı ne, ondan e, çok ilgileniyor ve o koordinatı çalıştığı anda hani varlık olarak e, öncelikle algılayan varlık, düşünüm öncesi ana sahip varlık e, Betül'ün öncesi yapıyor. Dolayısıyla evet, hani, e, yapısal bir şey. <gülüyor> Düşünsel öncesi, bu karşılaşmalı uzay zamanı mı, Betül'e de var mı? Ee, var var tabi, ee, yani ama hani Kant gibi bir çözümleme yapmıyor. Yani belli bir yerde ve belli bir zamanda bakıyorsun, mesela görme deneyimi, e, öyle bir deneyim ya da işte benim o manzara diye ifade ettiğim şey belli bir yer ve zamanda e, algıladığım dünyadan bahsediyorum. Ama işte orada onun hakkında söylediğim şey e, kesinlikten yoksun, yoksa tabi o koordinatta. Konuşuyor etsellik ama zaman bir içselliği yok ama orada. Yani evet, değil mi? Yani. etselliği evet. yani, yok. bir iş yapıyor, salındı. Ha ha, evet ki, ne yapıyor? Evet. Ya ben her <gülüyor> yanlış anlama siz şöyle bir şey dediniz, mesela Pontius ile ilgili. <gülüyor> Aslında bu Descartes'in bahsettiği ikili kırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında sosyolojide de şey var. En bilindik şu anda da var olan, hani Bourdieu mesela. <gülüyor> sosyolojide de böyle bir problem vardı. Hani pozitivistlerden ya da durkheim'dan başlayıp yani tabii beraberle böyle ayrışan bir şeydi. Aslında hani da bu ikili yıkmaya çalışıyor. Yani bu ikiliyi yıkmaya çalışırken de yani burada siz yaşam dünyası, <gülüyor> çevre falan bahsettiniz ama hani sosyolojide kavramlar hani biraz daha mesela Bourdieu'dan gidersek hani structure dediğimiz ya da işte practice dediğimiz ya da disposition dediğimiz evet. hatta siz yaşam dünyası derken benim aklıma habitus geldi acaba dedim evet. Bourdieu'nun da habitus dediği bir şey mi yaşam dünyası hatta hani Bourdieu bunu biraz daha yani bu kırmayı hakikaten de yapıyor yani biz bir yapının içerisindeyiz, o yapı yani bizim pratiklerimiz ya da dispositionlarımızı etkiler ya da bizim dispositionlarımız yani yapı içerisinde bu sınıf olabilir, bu aile olabilir. Sonuçta biz ailenin içinde oluyoruz, orada bir dispositionlarımız, eğilimlerimiz oluyor ve edinimlerimiz oluyor. Ama yani ben bu yapının içerisinde bu yapı beni etkilerken aynı zamanda ben de onu etkiliyorum. Yani böyle hani somutlukta olan bir şey ve hani kırmaya da çalışıyor derken hakikaten de kırıyor yani. Yapı beni etkilerken içinde bulundum, ben de aynı zamanda onu inşaatı, konstrakt ediyordum evet, yani. Evet. Dolayısıyla orada bir ikilik yok. Yani böyle bir içe geçmişlik var ama hani Meli Ponty'de sanki bu çok böyle şey olmuyor Aa, Acaba ben sosyolojide çok böyle somut düşündüğüm için mi şey oluyor onu bilmiyorum ama hani çok kıramıyor gibi bir şey var. Daha çok hani özne tarafında consciences özellikle fenomenolojiyle olarak orada kaldı ama hani nesne tarafında çok böyle, yine bir şey, bir durum var böyle, ikili bir durum var. Ee, ben Bordeaux'yu çok iyi bilmiyorum ee, ama dediğimiz e, şey zaten Marleponti için yaşam dünyası içerisinde bir şey. Yaşam dünyası deyince böyle bir afaki alanı anlamıyor Marleponti'yi. Ee, yani ilişki kurduğunuz her tür çevreyi anlıyor ee, ya da insanları anlıyor. O bakımdan hani söylediğiniz şey çok doğru. Ee, Sadece belki şurada, yani dediğim gibi, yani Bordeaux'u bilmemenin getirdiği şeyler söylüyorum. Ee, <gülüyor> dışarısı, yani toplum beni inşa ediyorken, ben de toplumu inşa ediyorum. Ee, tam bir fenomenolojik betimlemeye, Marle Ponty'deki denk düşer mi emin değilim. Ee, çünkü orada bir karşılaşma ve bir anlam zuhuru var. Eylem, e, diyebilir ona? Bir, bir hani deconstruction ve construction döngüsü orada mı ortaya çıkıyor? Biraz düşünmek lazım. Experience yani Ama şey, şey, şey doğru yani Ondan... Evet, hani, hani kartezyen ikiliği aşma yönünde dediklerinizle yaşam dünyası bence örtüşüyor. Ama işte o yaşam dünyası içerisinde bir betimleme şeyi sunuyor Marleau Fonte. Onu eylem olarak Tercüme edebilir miyiz ona bir bakmak lazım. <gülüyor> Burada aslında bir ek yapıldı. Yani marrapont üzerinden çok faydalı bir makale var. E, adı tanınıydi. Bir kadın sosyoloğum salımda. Adını unuttum. Kız gibi savurmak diye bir makale. <gülüyor> ya yani orada e, hani nasıl o işte cinsiyet rolleri nasıl bedene yüklendiği işte. Yani kızlar şöyle atar. Ama aslında böyle doğal bir şey değil. Böyle hani bilinmiş işte o cinsiyetle ilgili bir şey. Onu marrapont üzerinden kuruyoruz aslında. Çok okuma var. Yani cinsiyetçilik üstünde mesela çevreciler çok uğraşıyor var raportiyle. Ben bütün bu damarların gibi, hani daha e, fenomenolojik, bir, varoluşçu bir çerçeveden çalışıyorum. E, biraz da son zamanda işte növendim şeyiyle çalışıyorum e, kaygısıyla ama e, oku, çok okumaya imkan tanıyan, e, işte yeniden yeniden bu sorularla bakmak gereken e, bir filoz Tabii bu sözle <gülüyor> ee, yine algı düzeyinde e, dünya ile e, o kadar e, bir bir, bir durudayız ki kendimiz ki e, aramızdaki ilişkiyi tanımlayan en güzel kavram belki de etkililik ve i̇şte, eee karşılıklı etkililik. Hani ne sensualizmin savunduğu gibi şeylerden fenomenlere doğru hı hı. ne de Kant'ın ortaya koyacağı fenomenlerden şeylere doğru bir hı hı. yönelimi yok hı hı. zihne hı hı. ya da ne İşin doğası bu değil. İşin doğası karşılıklı etkiledik. arkadaşımız sözünü etti o, Burdias kavramları, Burdias'ın e, kastetmeye çalıştığı, da şey, çalıştığı da sosyolojik zemin üzerinde de bu. Hı hı. E, yani bu etkili, karşılıklı benim bildiğim kadarıyla. Şimdi e, sen söyleyince şey geldi aklıma, e, özne ve nesne kategorilerinin e, olmadığı bir şeyi e, tasavvur etmek hepimiz için çok zor. O deneyimi tasavvur etmek işte herkese şey, hani e, antropolojik... E, evet, e, yani çok da alışa geldiğimiz bir e, düşünme biçimi değil. E, a, ama e, şey olarak, e, yani yaşam deneyimimize baktığımızda da oturan bir e, çözümlemesi var e, Marlapoddin'in. Yani mutlaka revize edilmesi gerekecektir e, bir yerleri ya da işte dediğim gibi hani birçok alanda e, çalışma var, uzantı çalışmalar var. E, ama e, hani bu özne nesne e, ayrımının kalktığı, fulyurlaştığı, birbirini var ettiği bir e, şeyin varlığı ee, aslında bizim yaşamımızın da bir gerçeği gibi geliyor bana. Hani sanat bence direkt buraya oturuyor. Yani iyi sanat dediğimiz şey ya da şiiri düşündüğümüzde neyi kaldırıyoruz diye düşündüğümüzde sanki yakaladığımız bir şey. Ya yani, evet. yani, elektronlar gibi hani böyle düşünmesi zor bir şey galiba. Örtünme nerede ayrımı dünne kadar Kartezyen şeye kadar götürürsek eee İkileme ve hani kartesian kategoriler olarak varsa aslında Descartes'in şey yaptığı nokta şu çıkış noktalarından bir tanesi. Hani şüphe ediyorum, değil mi? Şüphe ediyorum derken performatif bir özneyi varsayıyor. Performatif özne derken düşünen, düşünce bir yapan bir evet. özneden bahsediyor. Şimdi bizim düşünce yerleştirmeli şizofrenik hastalarımız var. Bu düşünce bende ama bunu ben düşünmüyorum. Demek ki Descartes'in en azından bu düşünceyi ben düşünüyorum önermesi bir düşünce var ve bunun arkasında bunun performatif bir özmesi var. Edimsel bir var. En azından bazı fenotikler için geçerli olmayan bir deneyim. Bir, ikinci olarak biz hakikaten bizdeki düşünceleri bizim düşündüğümüzde dair bir sahip e sahipiyiz. Descartes'te bu çok açık değil. Ee, yani diyelim ki Descartes'in cini e, şey olsun e, algılarını oluşturuyor olsun veyahut da ee, bir matriks'e bağlayalım, değil mi, matriks'e <gülüyor> oluşturuyor. Peki, niçin düşüncelerini oluşturmuyor? Descartes bu soruyu hiç sormuyor. Ee, de, yani evet. e, cin niye benim algılarını oluşturuyor da düşüncelerini oluşturuyor? Hı -hı. Hı -hı. Sorusu Descartes'te yok. Evet. Ee, dolayısıyla karşımıza performatif bir özne çıkıyor. Hı -hı. Performatif bir öznenin çıkması ne demek? Bütün dünya mekanik, benim zihnim performatif. Evet. Yani ben bu evet. doğa yasalarını düşündeyim. Evet. Şimdi Margot Fonki'ye geldiğimiz zaman, e, acaba bu performatif öğretmeni <gülüyor> kabul ediyor mu? Sorusu geliyor aklıma, her şeyden evvel bir edim sahibi olan. Yani çünkü biz mesela ne diyoruz? E, e, ağaçlar, e, işte fotosentez, yapraklar fotosentez yapar. Yani yapraklar fotosentez falan yapmaz. Fotosentez olayı yapraklarına meydana gelir. Değil mi? O bir olaydır yani. Değildir. Düşünce olayı da bizde meydana gelen bir dua olabilir. Onun elinsel bir özmesi olduğunu sadece varsayıyoruz. Ve bunun aksini gösteren, bunun işte evrensel bir insan deneyimi olmadığını gösteren şizofrenikler var ama şizofreniklere insan değil diyoruz. Tabii ki onlar değilse demek ki onların bir deneyimsiydi. İşte bunu göstermeyebilir. O oradan baktığımız zaman e, düşüncenin hakikaten bir öznesi olup olmadığı konusunu çok o, şey yapmak yani fenomenolojik açıdan. Hatta böyle de bir olsun. <gülüyor> altından kalkılır. Marco Pomper <gülüyor> açısından bu performatiflik yani yönelimselliği ele alıyor mesela. Ee, o yönelimsellikte tabii bir performatiflik e, devreye giriyor. Acaba nasıl eee <gülüyor> bir, de, bir e, performatif e, özne değil yönelimselliği yaşıyor <gülüyor> <yaşayanlar. gülüyor> e, yani Descartes'çı Descartes'ın anladığı anlamda performatif özne, ee, sonra da kurgulanan bir şey. Ee, yani o özne-nesne ayrımını yaptığım, bir tür yabancılaştırmayla nesneleştirdiğim ve böylelikle bilgiyi kurgulayabildiğim yerin müdah müdahil olan kişisi. Ee, Dolayısıyla düşüncenin ardında bir şey, o düşünceyi yapan bir şey. şey. Tabi, tabi. Ama işte... E, Aynı zamanda ne diyelim, araç bir şey yani benim bilmemi sağlayan hmm. e, bir kategori, e, bir durum, e, öznenin bir hali. Hmm. Ya da öznenin bir hali demeyelim de e, insanın bir hali. E, çünkü insan özneleştiğinde tırnak içerisinde bir nesne gerekiyor karşısına hmm. ve bu nesneyi e, yani nesneleştirdiği, kendisinden yabancılaştırdığı noktada artık bilme, dediğimiz şey giriyor orada. Eee buraya yönelimseli sirayet ettirirsek şöyle konuşabiliriz sanıyorum. Hani neyi bilmek istiyorum? Hani bilgi yani neyi merak ediyorum gibi bir şey belki yönelimsel oturlarda <gülüyor> belki konuşulabilir ama eee performatifliğinden biraz bağımsız yönelimseldeki performatif sözmeye gerektirmiyor. Yok tabii de, tabii. Ama yok. Zaten söylemiyle beraber onu blok olarak koydu mu? Tabi. Şey yazmıyor performatif özne gerektiğini. Tabi yani sadece. şeyin e, yönelimselliği <gülüyor> kritik bir kavram olarak kullanmasının Hı. nedeni de tam da performatif özneyi değillemek üzere. Hı. Ve bedensel yönelimsellik o çok önemli. Hı. Yani e, e, e, zihnin şeyin... E bayağı belki bir kartezyen bir sistem çıkıyor orada. Evet, evet. Benim, e, şimdi sizin konuşmanızı yaparken dikkatimi çeken direkt konuyla ilgili bir şey değil ama bir e, aklıma bir şey geldi, nasıl formalize edebileceğini de şey yaptım. Burada bir kere de böyle sosyal bilimler ve fen bilimlerde bilim halesi bir şey de yapmıştık. Orada da e, bir şey vardı, işte e, sosyal bilimlerde bilgi biriktirebilir miyim? Biraz o konuşma dedi aklımda şöyle bir şey. Siz dediniz ki nörobilimlerden sonra işte Marleau-Quanti'yi tekrar düşünmek lazım. Hı hı. Şimdi niye Marleau-Quanti dediniz diye şey yapayım. Mesela şöyle, biz kuantum mekaniğinde diyelim fizikte. Diyelim ki kuantum mekaniğini yanlışlayan bir şey olduğunda ya dira tekrar düşünmemiz lazım demiyoruz. <gülüyor> şimdi hep Kant diyoruz, marlapont diyoruz, böyle bir şey var. Yani niye mesela bir ekol üzerinden değil, şimdi sosyal bilimlerde çok o dikkatimi çekti. Yani sosyal bilimde, felsefede de böyle, işte sos, sosyolojide de böyle. Hep tekrar o kurucu babalar şeyi vardı orada. Yani o ekocu değil da de, mutlaka o kişiye dönüş hissiyatı istiyor sosyal bilimse. Biz de diyoruz ki kuantum mekaniği yıkılır burada falan. Şimdi niye bu kadar böyle? Bizde yani ben bilim ya böyle bir soru oluştu kafamda. Bu direkt şey de değil onu bir açayım dedim. Yanıtı var mı soru da bilmiyorum ama. Sanırım, şey sanırım tek bir fenomenoloji olmamasından ileri. Yani hani Marlaponti'nin görüşleri salt duyum yoktur dediğimizde fenomenoloji yıkıldı diyemeyiz. Çünkü hani işte ne bileyim dünya içinde varlık e, kategorisinin geçtiği filozofların bir kısmı yıkılır diyebiliriz. E, yıkılır ee, ama çok, çok böyle öznelere acayip bir görüntüse, şey, evet. oyan demek istediği zaman yıkadığınızı evet. <gülüyor> falan var biliyor musunuz? Sosyal günlerde o vurgular çok hareket Yani o evet. evet. net kurucu babalar birim Yani, <gülüyor> aniştenden sonra niye ne yapalım, yukarı <gülüyor> <sonra> dönüp <gülüyor> yeniden bakalım <gülüyor> değil ya? Yani, yani, yani şey, az da şey, şey, yıkıyorum. Varoluşu var, var. baştan kurulamayla ilgili problem değil mi aslında? Evet, tabii. Hatam, daha iyi <gülüyor> ifadesi bu oldu. Evet. Elbette. O kadar büyük bir şey söylüyorsun ki. Güzel söylüyorsun. Var <gülüyor> olan yoruma göre e, ya da ekole göre bir e, inşa edilen düşünce e, eğer ki e, ölçülebilir olan e, kozmolojik bilgiyle Çeliştiğinde, referansını da yitirmesine neden oluyor. Tamam Yani o varoluşsal sağlıklı yaklaşım üzerinden. Sanki yani, bilmiyorum. Yani doğal bilimlerde biraz kolektif bir çaba var. Yani Görüntüsü gibi. Girikimselci. Olarak... Yani, kuantum mekanini oluşturuyor. Siz hata varsa kuantum mekanine ilgileniyor. insanlara değil ama felsefe böyle... de... Sosyal dinle biraz daha kişi evler. Yani evet. Kadın kendi kendisiniz var, Hege'nin kendi kendisiniz var. Evet. Kendisiniz var evet. Kendisiniz evet. Kendisiniz Orada kendisiniz da bir dirikime var. Var. var ama bir yerde. Ben evet. yer şey yapmıyorum. Düşünün birini çekmeyelim. Diyalekti, onun antik çağlara kadar odanan bir devrimlikte. Evet. Onun üzerinde evet. kurulan bambaşka bir... Evet. E, değil mi? Ben yani, yani, yani, şunu da etkili olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, kanıtlarında tutulur mısın? Ee, yani... Tabii ki bilimdeki ilerlemeler bir şekilde hem yaşam tarzımızı hem dünya görüşümüzü falan, e, etkiliyor. Başka insan moraline yürü vesile içerisinde bilmem değil mi? Ama e, sanki e, bunlar daha yavaş seyreden süreçler. Yani bir an için Kopernikus'u unutuyoruz. Değil mi? Güneş oradan dolayı oradan batıyor gibi oluyor. Halbuki fel felsefede Biraz nasıl yaşayacağız, evet, evet. Ee, şimdi ne yapacağız ee, gibi problemler de işin içerisine girmeye başlıyor. Yani evet. e, peki o zaman ne, ne yapacağız yani buradan çıkınca e, ne yapmamız gerekiyor gibi sorular da sorulmaya başlıyor ki. Belki yani onun için hep sürekli üstünde duruyoruz. Yani aslında bilimdeki o sonucu sıçramalar vardı ya, o sıçramalar aslında zaten bütün hayat formalizmimizde yeniden inşa ediyoruz. Yani cep telefonları gidiyoruz. Ama aslında onun temelinde o sıçramalar var. Mesela elektromanyaksın öyle. Ya bildiğimde de bir an önce geri dönme var mı? Ondan olsa geri dönme yok diyoruz ama mesela Newton'dan... Yani geri dönmeden ben bir şey yaptım. Einstein'dan sonra yani başka bir şekliyle ne oldu bu zafer? Teorem Everting'in gereği döndü. Çünkü yeni bir teorem ortaya çıktığında artık o eskisi unutulmuyor. O ikisini bir şekilde birleştirilip ee, devam edilmesi gerekiyor. Benim merak ettiğim daha çok kişilere vurdu geri <gülüyor> dönmemesi neydi? Niye yani nasıl böyle bir farklı konuşmuş ya da ee, evet, evet bu epey fark <gülüyor> <bile kurtulur dedi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>, yani. Böyle yani <gülüyor> hakikaten bu düşünülmeye değer bir şey ee, ama işte dediğim gibi e, şimdi işte Maripontin e, nasıl denir? Nobel Bilimsel Veriler ışığında evet. E, çöktü dediğimizde aslında hani bilimin yaptığı bir konuşacak olsak fenomenoloji çöktü demek lazım ama hani Kant'a da gidersin. Yani Kant'ta da fenomen fenomenoloji geçişleri şey, var. Hegel de var. Fenomenoloji çöktü dedi mi? Bunların hepsi çökmüş oluyor ve bunlar birbirinden bambaşka adamlar. Yani en yakın hani bildiğimiz anlamda fenomenolojik gelenek işte Buruncu Souza'lı diye yani ezber bir şey vardır. E, onun yanında Marla koyun. Yani o kadar farklılar ki ama fenomenoloji mi? Evet, fenomenoloji. O yüzden fenomenoloji çöktü diyemiyoruz yani <gülüyor> o, hani kişilerin bir yerleri bir şey çökmüyor da evet. ayrıca. Yani... E, çöken var yani Aristoteles fiziği mefta. <gülüyor> Ama e, Aristoteles'in her şeyi mefta değil işte mesela. Ha gönderme. Ne Aristoteles'leyenler var, Marxist Aristoteles'leyenler var, bilmem neler var yani. E Müzeilik bilgisi olarak. Hah? Müzeilik olarak yapılışı bizik. böyle öyle açıklamıyoruz ya da aslında halet yani, Türkiye gitme amacınızı başardığını görüyoruz. Bir şey düşürdüğümde amaçsızım düşürdüğüm. Korumuyoruz <gülüyor> yani <gülüyor> zaten. Yani buna küçük bir katkıda bulunabilirim. Kavramlar var, felsefeciler farklı şeyler anlıyor aslında ve onları farklı bir e, düzende dile getiriyorlar. Oysa e, doğa bilimlerinde ortak bir dil kurulabiliyor matematik sayesinde. Evet. Evet. Ben, olur, olur. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Mesela biyolojiye kadar konudan bahsedildi. Hmm. Kur'un da en konunun sorulabilecek kavramıyla tam da gündeme getirdiği şey Eee değil mi? Ee, teorilerin dilleri kavramları arasında bir kore şey yapılamaz. Eee eş ölçümlülük yapılamaz. Dolayısıyla eee eee Einstein'ın Newton'un birlisi aynı şey değil. Eee ve Rovacsinski'nin üçgeniyle Öklid'in üçgeni aynı üçgen değil. Ee, dolayısıyla orada da bir kavramsal kopuşlar var. Bilimde de bir kavramsal kopmuşlara var. Ee, burada daha psikolojik faktörler rol oynuyor gibi de geliyor. Yani e, hani o bir sonraki meselemlerle alakalı bir şey. Genelde bilim eni kadar bir alaksamıyor birbirine. Ama mesela <gülüyor> Bu örnekler de var. Genelde şirketler. <gülüyor> <gülüyor> yani anlatayım yani evrenin merkezi olmaz olmayla ilgili matematiksel denklemler koyarken filan dünyada böyle orada da bir yıkıma nedeni oluyor. Yani hani Yine orada bir ekip sertlikte var kabul etmek koşuluyla ama bir taşması da herhalde bir gene bir kumar hatta neden yani en azından zengin et faaliyeti. Reddediyorsunuz yani sonra bir sonraki adımda. şey teşekkür ederim.